İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Beti Gülöngen. Bir Önce Sağlık programında beraberiz. Bugün 6 Aralık saat 13 ve iki kıymetli konuğum var. Bunlarla Sağ önemli adım. bir konuyu tartışacağız, konuşacağız. Konuklarımı öncelikle tanıtayım. Bir gazeteci arkadaşımız Aslı Ortak Maç. Evet bizlerle. merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Kendisi aslında bir sağlık gazetecisi olarak tanımlanabilecek bir değil mi gazeteci. E, evet. evet yani hala kendimi sağlık gazetecisi olarak tanımlamaktan keyif alıyorum evet. doğrusu. Newsweek, Aktüel, Cumhuriyet Bilim Teknoloji gibi dergi ve gazetelerde yazı yazdı, yönetimde bulundu. Hı hı. Sosyal sorumluluk projelerinde de bulunan bir arkadaşım bir de diğer konum Burcu Bahadır kendisi şimdi açıklayacağım tanıtacağım organizasyonda bir aktif gönüllü olarak çalışan ve tedavi görmüş bir konuğum. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün kanser savaşçılarından bahsetmek istiyoruz ve kanser savaşçıları bir sivil inisiyatif. Evet. Değil mi? Evet. Mümkün ee, olduğunca hani ticari bir kimliğimiz olması diye böyle dernekti, vakıftı gibi çerlerden, unvanlardan kaçmaya çalışacağız. Evet. Mümkün olduğunca sivil inisiyatif olarak devam etmeye çalışacağız evet. ama tabii zamanı geldiğinde belki dernekleşiriz. Evet, peki nedir bu kanser savaşçıları? Ne yapar? Nasıl hayata geçti? <gülüyor> kanser savaşçıları aslında bir web sitesi olarak hayata geçti öncelikle. Şimdi tabii etkinliklerle, diğer projelerle büyüyor ve kocaman bir aileye dönüştü diyebiliriz. Kanser savaşçılarının temel amacı aslında kanser tanısını alan ve tedavi olan, bunu atlatan insanlarla bu yolculuğa yeni başlayanları bir araya getirmek. Yani hani diğer oluşumlardan farkınız ne derseniz de belki en, E, belirgin özelliği bu tabi ki sadece kanser tanısı alan ya da tanı alanların yakınlarının dışındaki insanlara da açığı seve seve çünkü aynı zamanda bu hastalığın toplumsal bir sorumluluk olduğunu da düşünüyoruz hı hı. ama öncelikle amacımız ki web sitemizde de e, web sitesinin hayata geçmesindeki en önemli etken de buydu. Ee, biz istedik ki ben sağlık gazetecisiyim sizin söylediğiniz gibi ilk başta Mustafa Çetiner'le projenin e, fikir babasıyla birlikte Profesör Doktor Prof. Prof. Mustafa, Çetiner. Mustafa Çet Çetiner evet ee, onunla birlikte istedik ki bu yola başlayanlar yalnız hissetmesinler kendilerini. <gülüyor> Ee, ve ben daha önce bir dolu e, tanı alan insanla zaten röportaj yapmıştım. Onların da her zaman en çok yakınlıkları nokta şuydu. Yani biz tıbbi e, tedavilere bir şekilde ulaşıyoruz. Ama tanı bize söylendikten sonra yapayalnızız. Evet. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimden yardım alacağımızı bilmiyoruz. Her şeyi doktorlardan ya da sağlık e, ekibinden beklemek çok zor. Çünkü onların böyle bir zamanı yok ve... Hani neticede doktor da olsa bin tane hasta da görmüş olsa eğer o koltuğa oturmadıysa o hasta koltuğuna oturmadıysa karşıtakin ne hissediyor onu bilmiyor. Dolayısıyla biz istedik ki işte o koltuğa koltuğa oturanlar koltuktan kalktıktan sonra onların yerine geçecek olanlara bu yolculuğu anlatsınlar, deneyimlerini paylaşsınlar. Çünkü deneyimlerini paylaşsınlar. Bunu da e, kanser savaşçıları önce web sitemizde Burcu gibi e, bu yolculuğu yapmış, hala devam eden ya da tamamlayan arkadaşlarla önce uzun uzun söyleşiler yaptık. Hı. Bir onlar içlerini yaptılar. Ne müktürler. zaman başladı? Yaklaşık iki yıl önce başladı proje. <gülüyor> bir yıl önce de hayata geçti. Yani şimdi e, online olarak işte www.kansersavaşçıları.org'a giren arkadaşlar Burcu'nun mesela videolarını izleyebilecekler. Önce <gülüyor> tamamen bir söyleşiler, bir video söyleşiler nehri oldu. Sonra <gülüyor> o nehirden biz küçük küçük damlalar toparlamaya başladık. Onları üçer ay dakikalık soru cevap halinde minik videolara dönüştürdük. <gülüyor> Ve bunları yayınlamaya başladık. Aslında ilk... Yolculuk böyle, böyle başladı. başladı ha -ha. Evet. Ya ağırlıklı olarak. Çünkü e, online kaynaklar çok önemli. Herkes <gülüyor> hele böyle bir tanı aldıysanız hemen koştur koştur ilk işiniz Google'lamak. Evet, <gülüyor> <hemen. gülüyor> evet. evet, hemen hemen. Kesinlikle aslında çok yanlış... Ben herkes önce bir bir giriyor aynen, değil mi orada ne diyor ona yani, göre yorum veriyor. Çünkü bu işi yaşamış da yaşamamış olanlar da bir şeyler yorumlar yazıyor ve sonrasında sizdeni hasta olarak zaten ben ilk baktığımda direkt olarak şunu söyledim kesinlikle artık bu son hani e, asla kontrol etmeyeceğim bakmayacağım e, çünkü insanın ürkütücü şeyler de çıkabiliyor karşısına evet, ve evet. ümidini Yitir, yitirme yol açıyor. yol açıyor aynı şekilde ve evet. e, ki bu hastalıkta en önemli şeylerden kesinlikle biri bu o yitirmemek evet. gerekiyor mücadele gücü. Evet tabi bunu da şey diye almamak lazım belki hani bir e, coşku faşizmine de döndürmemek lazım. İşte her zaman moralini çok iyi tutacaksın bir bir şey süper yok. olacaksın. İşte eğer moralin iyi olmazsa hastalığın kötüye gider e, şey de ön yargısı da çünkü büyük olasılıkla büyük stres yaratıyor. E, tanı alanlarda ama ya yani inancını kaybetmemek her zaman evet. e, umudunu yitirmemek galiba çok önemli değil, her değil mi? Her hüznünü yaşadığında aslında e, şey değil yani bu e, tamam şimdi bitti moralim de düştü eyvah evet. iyileşemeyeceğim diye bir şey yok aslında o hüznünü de yaşayacaksın. E, çünkü bir sonraki gün zaten iyi oluyorsun bir şekilde etrafında seni seven insanlar e, ailen arkadaşların. Hepsi aslında herkese yardımcı olmaya çalışıyor yani birbirine. Ee, mesela benim eşim ciddi anlamda benim ailemi koordine etmişti. Hani ben e, onlara dimdik e, durmaya çalışırken yoruluyordum ama bunu hemen eşim üstleniyordu ve her şey iyi olacak merak etmeyin diye çok güzel koordine ediyordu etraflar. Önemli bir destek tabii. Ben Türkiye'de e, bu tarz e, yani tedavi e, kısmının dışında hı hı. ki işin sosyal boyutu destek boyutunun çok e, gelişmediğini Maalesef. düşünüyorum. Dünyada belki biraz daha farklı bizden. Bu sadece kanser alanında değil değil mi? Hani telefonda da sizinle konuşurken hı hı. HIV aidste de tabii aynı mi, şekilde tabii. yine onların da dernekleri, evet. O pozitif, o pozitif hayat, pozitif yaşam çok iyi organize etti bu işi. Yani onlardan önce çok daha evet büyük. tanı alanların hemen müracaat evet. edebilecekleri bu sizin şey kanser savaşçılarını da benzer. ...konumda görüyorum Umarım ben. Umarım öyle. tabii pozitif yaşam çok daha eski bir oluşum. Evet, ama ee, çok o Çok yolu... da iyi yapıyorlar. Umarım biz de bu alanda pozitif yaşam kadar başarılı oluruz ki e, bütün hedefimiz işte tam az önce sizin söylediğiniz gibi yani e, pozitif tanışı alan kişi hemen onlara başvurabiliyor ve her türlü tıbbi e, te, şey destek dışında ki orada da çok yardımcılar... ...her türlü desteği alabiliyorlar... ...işte biz de tamamen o rol... ...ve olmak istiyoruz... ...peki sizin istiyoruz. gibi bu yolda adım atmış... ...başka böyle sivil inisiyatifler, dernekler var mı? Olmaz mı? Pek çok var... ...hatta Kans. e, evet kanserle, kanserle dans, dans ki... ...kanserle dansla biz de dans ediyoruz... ...aynı zamanda... <gülüyor> <gülüyor> e, ...çok açığız çünkü... ...hepimizin hedefi, hepimizin amacı aynı aslında... E, hastaya ulaşabilmek Haydi. ve onu o süreci yaşarken elinden tutabilmek evet, yani değil mi? En önemli mesaj şu e, siz kendinizi yalnız hissetmekten evet. aldıktan evet. sonra e, çünkü bu sadece sizin başınıza gelen bir şey değil. E, i̇şte geçen gün e, araştırmalara bakarken çünkü aynı zamanda bir haber kaynağı da tabi e, web sitemiz e, güncel haberleri de dinliyoruz birazcık şey hüsran dolu bir öngörü umarım bu kadar doğru değildir ama önümüzdeki 5 yılda British Research Cancer Research Institute diyor ki 3 kişiden biri tanı alacak kanser tanısı alacak yani eğer 3 kişiden biri diyorsak İşte biz burada üç kişiyiz şimdi. Tabii <gülüyor> gerçekten öyle ve yaş sınırı çok aşağılara çekildi. Yani evet, artık evet, çocuk evet. hastalar çok fazla miktarda. Ben geçenlerde onkoloji kliniğine gitmiştim Hı -hı. bir e, işim vardı orada. Orada bekleyen hastaların listesi asılı bizim İstanbul Hı -hı. Tıp Fakültesi'nin içindeki onkoloji kliniğinde. Bir baktım yani böyle yarıya yakını inanın çocuk hastaydı. Evet. Yaş yaştaki evet. çocuklardı. Ee, biz bile bunca oldu. acıya zor katlanırken. Tabii. Ufacık, ufacık çocuklar. Evet. evet. Ve evet. her şeyden uzak. Oyundan, okuldan. Tabii. Birçok şeyleri güçlü. yarım kalarak. Peki Burcu siz nasıl bu şeyle hastalıkla karşılaştınız? Nasıl tanıştınız diyelim? Ben 2011 yılının Haziran ayında maalesef bir göz doktoru diye evden çıktım. Sadece gözlerimde bir bulanıklık vardı. E, göz doktoru diye çıktım ve akşam saat on buçukta kendimi hastanede buldum. Ve bir yıl hiç e, evime gitmeden ne yazık ki e, bir yıl sonra ancak evime kavuşabildim. Tedavi aldım. Tedavim sürdü bir yıl boyunca. Bir yıl boyunca ve ve hastanede evet, Yani bir göz bulanıklığıyla. O gün hemen akabinde teşhisim konulmuştu ve ciddi bir savaş başlamış oldu ben ve ailem için. Aslında ben daha çok fazla hani şokunu atlatamamıştım çünkü bir de bebek bekliyordum bu dönem içinde. Dolayısıyla biraz daha travmatik yaşadım hastalık sürecimi. Bu şekilde evet, başladı. Başladı. Ee, sonra ama e, zannediyorum aile desteğiyle değil mi? Evet, ee, evet. Yıllıklarıma arkadaşlarım, eşim, e, sevgili doktorlarım e, yani e, çok e, bana destek oldular ve beni ciddi anlamda bağırlarına bastılar. E, yani ilk gün anım zaten benim hani çok kötü. Her aklıma geldiğinde e, tuhaf oluyor ama. Gerçekten hiç yalnız kalmadım Ne kadar önemli bir şey çok, çok önemli. Bir de burada yakın hakkını yememek lazım evet. Ben sürekli hep Burcu'nun hikayesini Ama dinlediğimde evet, evet, Burcu'nun gerçekten çok sağlam bir mücadele öyküsü var Ama onun yanında çok kuvvetli bir aşk öyküsü de var <gülüyor> Çünkü maalesef biz işte böyle hastalarla aşırı neşir olunca şeyi görüyoruz Bunu muhtemelen siz de bir dolu zorlu hastalıkta gözlemliyorsunuz Hele tanı alan kadınsa, eşler, sevgililer pek fazla yanlarında bulunmaya bir dayanamıyorlar. Böyle bir şey de var mı? Terk edilme olayları? Sormayın çok Benim... fazla. Değil çok mi? fazla. Bir oluyor. arkadaşımın yakınının başına gelmiş. Ben duydum da inanamadım. Gerçekten bu kadar önemli bir, bari tedavisinin bitmesini bekleyeceğim. Çok, çok zor ama. Bir yol. Yani, yani kanser olduğunu bile... duyduktan sonra eşi, arkadaşın evet, inşallah yani düşünseniz o tedavi alırken e, bunca acı çekiyorsunuz. Ben sanki eşim bana şimdi geçecek birazın o ağrıların geçecek dediğinde bile sanki geçiyordu iyi geliyordu onun bana onu söylemesi bile çok ee, kadar kesinlikle ve hani e, ve ki dilmek nasıl evet. bir acıdır ki? Ya işte çok doğru. Hani bu tabii bir insanların vicdanına kalmış. Orası şüphesiz ama bir de şu toplumsal algı var ya kanser. Yani evet. kanser eşittir ölüm. Hmm, evet. Şimdi işte evet. eşim sevgilim kanser oldu ve zaten, zaten hani benim şey. evet yani benim belki de hayatımı birden kurgulamam lazım. Ya da geçen gün biz e, ilk etkinliklerimizden biri böyle bir toplandık. Bütün gönüllüler ve neler yapabiliriz diye konuştuk. Orada mesela yine kanser tanısı alıp tedaviden sonra ikiz bebeklere sahip olan bir çiftimiz vardı. Evet yine hanım kanserliydi. Evet. Evet. Ve orada eşiyle konuşurken tam bunu söyledim. Yani çünkü şimdi ikizlere de daha çok eşi bakıyor sevgili Mustafa. Mustafa dedi ki ya evet ama erkekleri bu kadar yargılamayın. Çünkü şunu unutmayın hani erkek evleniyorsa... Neslin devam ettirmek ister aslında... ...hani çocuk sahibi olmak ister ama... ...işte böyle daha evlinin birinci, ikinci yılında... ...çocuk sahibi olmadan eşinin... E, ...kanser tanısı aldığını öğrenince... ...zannediyor ki tamam işte artık bütün hayalleri bitti... ...burada o yüzden şu çok önemli... ...şunu vurgulamakta fayda var... ...kanser tedavisi bittikten sonra... ...çocuk sahibi olmak mümkün... ...ki nasıl tedaviye başlamadan önce... ...ne olursunuz... Evet. E, ...mutlaka bu konuyla ilgili bir uzmanla konuşun... Evliyseniz işte tüp bebek yöntemleri var. Embriyonuzu dondurabilirsiniz. Evliyseniz yumurtaların spermlerin dondurulması mümkün. Yani böyle bir e, ön önlemden sonra eğer tedaviye başlanırsa ki bizim etrafımızda çok var böyle Tabii, örnek. Çok önemli çocuksu, bu. Evet kesinlikle öyle çocuk sahibi olmak mümkün. E, çünkü mesela Mustafa söyleyince dank etti da. Ya. Evet hani bir yandan... Kesinlikle vicdan işi nasıl hasta eşinizde hasta sevdiğinizde yolun ortasında bırakabilirsiniz. Ama ama... Yani tabii ben bu şeyi anlıyorum sizin açıklamanızı <gülüyor> ama yine de tabii insani boyutta. Ee, algılamam biraz zorlaşıyor. Zor, kesinlikle evet. öyle ama diğer taraftan belki hani bunlar bilinirse tedavilerin evet, bu artık çok başarılı olduğu, kanser demenin işte e, hayatın sonu demek olmadığı genç yaşta tanı aldıktan sonra tedaviden sonra hayatına hala işte sağlıkla, mutlulukla, işine, gücüne devam eden insanların olduğu ne kadar çok yayılırsa, ne kadar çok bilinirse belki e, o insanların da işte eşleri, karıları tanı alan insanların da hastalığa bakışı değişecektir. Geçen sene İsviçre'de bir toplantı, yani kanserle ilgili böyle toplumsal olayların konuşulduğu bir toplantıya katılmıştım. Orada mesela benzer bir şeyi Japonya'da gördüm. Kadın kanser olduktan sonra ailesi tarafından dışlandığını ve kendi boşama davası. yani öyle kötü ki kadın kanser oldu diye kendini suçluyor. Evet. Ve e, hani daha eşli bir şey söylemeden gidip tamam ben boşanma davası açayım diyor. Evet. Bu gerçekten yani i̇şte, Yani hani sizin de belirttiğiniz gibi adı kendinden evet. korkutucu aynen ve belki aynen. toplumsal olarak ön yargılarımızla olan. Biz Hı -hı. biraz ön yargılarımızı e, silmekte de güçlükte çekiyoruz. Evet, yani evet. bir şey bir kere yerleşti mi? Aslında o e, İsterseniz bir müzik Hı -hı. arası verelim. Tamam, o, biraz da sizi dinlendirmiş olayım ben. Ondan sonra yine Oradan devam edelim. Evet Evet, Nigeria evet, e, kökenli bir sanatçıdan e, bir parça seçtim bugün. Selim Hoca yok tabii aslında o bu konularda daha uzman ama e, bakalım benim seçtiğim şarkıları da beğenecek misiniz? E, sol ve ritmin e, bluza getirdiği yenilik, yenilikçi bir pop yaklaşımıyla e, gerçekten ender rastlanan seslerden biri olarak kabul ediliyor. Iye Oka Kendisinin aynı zamanda bir eğitmen, şair ve aktivist olduğunu da söylemek lazım. Ondan Simply Falling parçasını dinliyoruz. <gülüyor> Evet, e, iyi o kadar dinledik Simply Falling. Aslında Amy Winehouse'a sesi çok benziyor. benziyor. Evet. evet, ben de böyle çok şaşırdım. Hatta onu dinliyor gibi. Hissettim akşam. Evet e, şimdi e, kanser savaşçılarıyla beraberiz sevgili dinleyiciler. E, Aslı ortak maç e, gazeteci arkadaşımız ve e, Burcu e, bu süreci bizzat yaşamış olan e, ve şu anda da kanser gönüllülerinde e, çeşitli projelerde aktif gönüllü hı hı, olarak evet. çalışan bir arkadaşımız Burcu Bahadır istersen Burcu sizinle devam edelim hı hı. ben şeyi çok konuşmak istiyorum yani bunu hastalar da ve hasta yakınları da aslında öğrenmek istiyor kanser tanısı konduktan ya da tanı alındıktan hı hı. sonra evet. bunun hasta ile paylaşımı Avrupa ve Amerika ülkelerine baktığınız zaman orada ki uygulamalardan bizdeki biraz farklı görüyor bizde bir saklama şeyi var hı hı. sanki böyle bir eğilimi Kesinlikle var ne diyorsunuz öyle. bu konuda bence Kesinlikle hasta bilmeli. Ee, en başından sonuna kadar her aşamasını biliyor olmalı ve ona e, kendini hazırlayabiliyor olmalı. Ee, yani ilk insan, başta söylenmeli Kesinlikle bence söylenmeli. Ben tanımı hatta o akşam direkt Hı. hocama sormuştum. Ee, hiç unutmuyorum bunu. Hastaneye saat on buçukta beni kendi elleriyle getirdi ve... E, ...suratına baktım çok anlamlıydı... ...ben onu hiç unutmuyorum örneğin... ...şey dedim... E, ...kanser miyim dedim... ...suratıma baktı... Hani, ...biraz bekledikten sonra şey dedi... ...evet dedi... ...peki dedim Hı. ne olacak şimdi... ...yaşayacak mıyım dedim... E, ...ve bana şey dedi... Ee, kesinlikle dedi sana söz veriyorum iyileşeceksin iyi olacaksın Burcu dedi ben e, hastalığımın her gününde bunu içimden tekrar ettim iyileşeceğim çünkü bana söz verildi Hı -hı. iyileşeceğim evet. biliyorum söz verildi yani başından öğrendim ve sonuna kadar en kötü zamanlarımda yıkıldığım anlarda bile hayır iyileşeceğim çünkü bana söz verdiler ben iyi olacağım eee Dedim kesinlikle bilinmeli ki ona göre hasta en kötü insan zaten bilmeye, bilmediği şeyden korkar. Evet. Hani bildiği şeyden zaten korkmuyorsun. Ee, <gülüyor> Hazırlama e, imkanın hazırlayacak zamanın evet, oluyor çünkü aynen. kendini galiba. Yani, yani bununla ilgili hemen bir e, şey dipnot vermek tabii. istiyorum. Aslında siz az önce dediniz yani Amerika'dan Avrupa'dan farklı olarak Amerika'da Avrupa'da da başta çok farklı değildi yani 1960'lara kadar çünkü doktorlar hep şöyle düşünüyorlar işte doktor kısmından baktığınızda hasta buna hazır değil söylersek yıkılır bizde farklı olarak hasta yakınları da aman anneme söylemeyelim aman babama hı hı. aman çocuğa Hiç söylemeyelim şey e, bu sefer söylemeyince ne oluyor e, karşısında bir kere kimse aptal değil Evet. Artık televizyon var internet var herkes hasta yatağından bile mutlaka bir şey telefonlarıyla internete bağlanıyor ve işte bir takım ilaçlar alıyor kemoterapinin ne olduğunu biliyor ama kimse ona kanser olduğunu söylemiyor mesela hastaya. Bilmez olur mu? Daha çok korkutuyor. O zaman diyor ki çok ciddi bir şey var. Yani ben öleceğim o yüzden benden sanki. Evet, bir şey. Çünkü bu romatizma değil. O gözünde daha çok büyütüyor. İşin boyutunu e, hasta daha büyütüyor. Aynen öyle. Hasta yakını duygularını ifade edemediği için işte onun yanında böyle her şeyin iyi olacak. Böyle gülmeye çalışıp dışarı çıkıp ağlıyor. E, bunu insan fark etmez mi? Aksine o e, şuraya gideceğim Amerika'da 1960'a kadar... Hastalar e, öğrenmek istedikleri halde doktorlar şöyle derlenmiş. Hayır hastalar buna hazır değil. Ne zamanki 60'lı yıllarda bununla ilgili bir düzenleme geliyor ve e, mükellef tutuluyor doktorlar tanıyı söylemekle ilgili. Ondan sonra bu e, alışkanlık değişiyor. Bizde de evet hasta yakınları e, çoğunlukla doktorlardan söylenmemesini rica ediyorlar ama her hastanın... Kendi tanısını bilme ne? hakkı var bir kere. Bir de yani hayatını da ona göre programlayacak tabii belki tabii, değil mi? Yani bunu evet elinden de. almak da hoş bir tabii. şey değil. Yani e, kendi açısından tercihleri olabilir. Çok hak e, kesinlikle gidişatını ona göre e, çiziyor Çiz, hastada. E, tabii, evet araştırabilir, tabii. konuşabilir. Bir de hani ortada zaten en baştan itibaren böyle konuşulamayan kocaman bir tabu olunca... Hani insanlar ne bu sefer birbirlerine olan duygularını işte bundan sonra ne yapacaklarını geleceğe dair planlarını bunların hiçbirini de konuşamaz hale geliyorlar. E bir süre sonra ne oluyor İşte hastanın yanında ilk başlarda bütün ailesi sülalesi aman senin için ne yapalım ne edelim diye böyle koştururken. Günün sonunda 2-3 gün sonra bir bakıyorsunuz ki herkes bir kenara çekilmiş. Herkesin boğazında kocaman bir düğüm konuşamama hali. İşte nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlar. Hasta tek başına kalmış. Hani hasta şanslıysa hastanın yanında en yakını annesi, ablası, işte eşi. bazen eşi. Ee, onlar böyle yapayalnız kalmışlar. Diğerleri bir kenarda. Böyle iyice hüzünlü bir tablo. İşte tablo. biz bunu değiştirip e, paylaşılıp paylaşıldıkça işte... Tabii ki çok büyük sorunlar da olur hani şey değil bu aman lay lay lay ne kadar da kolay hemen de atlatacaksınız durumu da değil elbet ama hani konuşulup o düğümleri teker teker en azından çözmeye çalışıp bunun bir zorlu yolculuk olduğunu kabul edip ilerlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Evet. Peki sizin gözlemlerinize göre tanı alanların profilinde bir değişiklik var mı? Yani ihtiyaçları açısından baktığınızda. Şüphesiz. Yani az önce siz de söylediğiniz gibi bir Bilke e, artık daha genç yaşta e, tanı alınıyor. Evet. Önceki gibi hani bir ıı, yaşlı hastalığı önceden öyle hani 60 Aha, ve evet. 60 yaş yaştan üzerinde. Yaşlı hastalığı değil. Evet hala da 60 ve 60 yaş üzerinde e, tanı almaya kanser tanısının çoğu evet e, orta yaştan sonra... ...başlıyor ama şöyle bir durum var... ...artık insan ömrü uzadı... ...60 dediğiniz artık orta yaş... Tabii, tabii. E, ...onun yanında... ...yaş 50 yol, yolun yarısı ediyor artık. ...değil mi artık öyle... <gülüyor> evet, evet. ...bunla ilgili bir haber yapmıştım zamanında... ...yani artık 30'lar 20 oldu... ...40'lar 30'a döndü diye... E, ...ve... ...şöyle de bir durum var... Profil değişmese bile tedaviler çok hızlı ilerliyor. Hayır şu açıdan sordum. E, tanı alan kişilerin ihtiyaçları açısından işte değişiklikler işte oraya gelmek neler. istiyorum. E, çünkü te, önceden insanlar derlerdi ki aman doktor sadece hayatımı kurtar. Başka da bir beklentim yok. Ama şimdi bir kere tanıyı alıyor, Hı. tedavi Daha oluyor. Daha kaliteli bir hayat yaşaması Aynen öyle ondan sonra hayatına devam ediyor. Hayatına devam etmek demek işte az önce söyledik çocuk sahibi olmak istiyor. İşine devam etmek istiyor Sosyal hayatına devam etmek istiyor Yaşam kalitesi Kesinlikle. ama hayatım kurtuldu Ama yatağa bağlı kalayım falan değil Hani baya artık yaşam kalitem de yükselsin Çok daha e, iyi bir hayat yaşayayım istiyor İşte bu noktada da Zaten bir toplumsal sorumluluk haline geliyor Hı -hı. kanser. Peki sizin e, inisiyatifinizin, çalışma grubunuzun diğer e, oluşumlardan e, farkları var mı? Yani yaptığınız etkinlikler açısından vesaire. E, biz ağırlıklı olarak e, eğitim konusunda Konusma. mesela evet önem veriyoruz. Hatta yakın zamanda e, gençlere yönelik aileden biri kanser olursa. E, şimdi Hı -hı. E, aslında Amerika e, ulusal kanser e, örgütünün. Yayınladı. Bizim de kanserle dans sağ olsun arkadaşlarımızın Türkçeleştirdiği bir kitabı Türkçe yayınladık ve bahsettik. Çok güzel. Evet. Burada da işte çeşitli merkezlere ihtiyacı olanlara e, ulaştırıyoruz ama aynı zamanda hani basılı olarak var. Aynı zamanda pdf'i de sitemizde yüklü. İsteyen de PDF'ini kendi Hı. bilgisayarından yani yine wwkansersavascilari.org'dan kendi bilgisayarına indirebilir. Adı ne dediniz tam olarak? Aileden biri kanser olursa. Olursa çok güzel. 13-19 yaş e, arasındaki gençlere yönelik. Çünkü onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hı. Yine aynı şekilde yakın zamanda web sitemizden e, izlenebilecek Can Canavara Karşı diye yine çocuklar kanser olduğunda tanı aldıklarında Ee, ne oluyor işte kemoterapi nasıl bir şey bunu e, anlatan yaklaşık 40 dakikalık bir e, animasyon filmimiz var. Bu film de sessiz e, aslında yine Avrupa menşeli bir e, çocuğu tanı alan bir babanın yaptığı bir animasyon. Çok güzel e, bir Hı -hı. çizgi film. Onu biz e, Türkiye'deki yayınlarına yayın haklarını aldık. Can Canavara Karşı diye de Türkçe değiştirdik. Yoksa Paul Dragon'du şeyi, <gülüyor> e, İngilizcesi. Şimdi onun işte bir takım telif işleri vesairesi var. Onu çok yürütüyoruz kötü. kanserle dansla birlikte. Evet, o, evet. Böyle şeyler yapıyoruz. Aynı zamanda e, şöyle projelerimiz var. İşte Burcu gibi arkadaşlarımız. Evet. Aslında o çok önemli aslında ondan evet. bahsedelim. Evet. Hasta, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret gibi bir e, projem evet. var Aslı'nın aklında. Ben bunu Aslı bana söylediğinde ben gerçekten şey baya kötü durumdaydım. E, Ayağa bile kalkıp yürüyemez durumdaydım ama çok hoşuma gitti. Çünkü e, sana da hani söylemiştim ya insan kendinden bilirmiş. bizi <gülüyor> Çok e, bana komik geliyor şu anda onu anlatayım. E, benden biraz önce tedavisi başlayan bir hasta vardı hastanede. E, ben hani e, şey... Hangi aşamalarda ne, neler yaşayacağımı çok merak ediyorum. İşte çünkü ilk ateşim çıktığında ben eyvah ne oldu hani ölüyorum yoğun bakıma mı çıkacağım falan gibi bir telaş içindeydim. Oysa ki bu standart hani bunu öncesinde bilseydim ben işte Burcu ateş çık, çıkabilir ve çıkacak bu tedavi sırasında. Ve işte... ...kanın alınacak, kan örneklerine bakılacak... ...işte bir e, ciğer sintigrafisi... ...vesaire bunlar çekilecek... hani ...ben bunları öncesinde bilseydim korkmazdım... ...bu sebeple o gün çok korkmuştum... ...bu sebeple benden biraz önce başlayan... ...işte dediğim gibi hasta vardı... Güya tesadüfçesine böyle ben koridorda işte diyorlardı ki bana Burcu işte Didem geldi. Ben eyvah hemen çıkıyordum koridora. Beni hemen götürün falan şeklinde. Gidiyordum işte tesadüfen şey tesadüfen, tesadüfen güya karşılaşmışım gibi. Evet Didem işte bundan sonrasında neler olacak? Sen şimdi kaçıncı evredesin işte ne olacak? E, ateşin senin de çıktı mı? Burnun kanadı mı? Ufak tefek böyle tiyolar almaya çalışıyordum. Oysa ki yani şimdi düşünüyorum hani. Çünkü karşı tarafı da sıkmak istemiyorum. Tekrar Tabii. bunlarla boğulma, yani sebe, e, üzüntüsüne sebep olmak istemiyorum. E, o yüzden böyle hani böyle sanki şey e, tesadüf olmuş gibi çıkıyordum. Oysa ki ben şimdi e, herkese bunu aslında. Çıkıp yanlarına gidip işte arkadaşım merak etme işte kanser ölüm demek değil bak ör, karşında ben evet. varım ve e, aynı zamanda başına bunlar bunlar gelebilir lütfen sakın korkma bu herkesin başına geliyor ve hani endişelenecek bir şey yok demek evet. isterim bu onlar için en güzel hediye Tabii, ben. o yüzden Çok böyle dolarım. ziyaretler yapmak istiyoruz tabi başta e, bir Onko psikoloji uzmanımız da var Aslıhan Kurt. Onda, o bize aynı zamanda bu konuyla ilgili eğitimler veriyor çünkü hangi alanlara girmelisiniz, konular, hı hı. neleri konuşacaksınız. Bazen evet sizin de boğazınızda e, sözcükler düğümleniyor. İşte o düğümleri çözmek için biz de Aslıhanla çalışıyoruz. Sağ olsun e, ona bize destek veriyor. Hı. Ve e, işte böyle burcu gibi gönüllü arkadaşlarımızla tanı alan, e, hastanede olan e, kişileri ziyaret edip hatta işte belki. Az önce bahsettiğim gibi çocuklarla beraber, bebekleriyle beraber işte biz de atlattık ve şimdi böyle yaşıyoruz. Bebeklerimiz var, işe geri döndük vesaire vesaire diye. Hem onlara bir umut hem de e bu konuda eğer sorulacak soruları varsa birebir bu deneyimi, bu yolculuğu atlatmış insanlara evet. sorsunlar diye böyle Aslında bir projemiz de var. Bunun da çok güzel yani hakikaten çok hoş şimdiden ellerinize sağlık. Aslında Hı. ilk tanıda bir şok Yaşanıyor anladığım kadarıyla. Fakat tabii burada iş e, hani onlar hastalar tanı alan hasta biraz daha yalnız aileye iş düşüyor sanki, değil mi? Belki işin o aşamasında da hani siz hasta topluma yakınlarına ve ayrı evet. dediniz evet, o kızım evet. çok önemli yani o şoku atlatma. Sonra belki direnme hani niye ben Şeyleri, tam bu süreçler Değil Değil mi? aslında bunu Aslıhan şey diye açıklıyor yani bütün e, bu konuyla ilgilenen <gülüyor> e, psikoloji ve psikiyatri uzmanları şey diye açıklıyorlar hani bir şeyi kaybeden yani bir deprem olduğunda da ya da çok evet. büyük bir çok yakın birini kaybettiğinizde de o yaz süreci vardır ya başta e, şok olursunuz inkar edersiniz evet. sonra neden ben? ...diye sorarsanız. Ben tanıyı reddetmiştim... Mesela. Ha, ben yani ...tanıda soracaktım. hata var dedim... Mesela. ...tanıda hata var yüzde Hani Bunlar yüzde. bilinen süreçler, aynen bu şekilde mi... E, ...yaşadınız? Evet, ben tanıda... ...hata var, tekrar yapalım... ...hani sıkıntı var, çünkü ben kendimi... ...hasta hissetmiyorum, en azından evet... ...hani bir e, yorgunluğum, halsizliğim var... ...ama bu bebek beklediğim için... ...diye düşünüyordum, oysa Hı -hı. ki ben biraz da... ...o yüzden hani böyle bir sıkıntı yaşadım... Hı -hı. E, ...ama... ...sonrasında şunu anlıyorum anladım. İtikatlı olmak lazım. Bir B planı yok çünkü. Önüme bu mu geldi. Evet ben bunu alacağım. Yani onu diyorum ya kemoterapilerime bile kemo ya, diye evet. seviyordum. <gülüyor> Aha, Gerçekten. Evet. Çünkü bir B planı yok. Dolayısıyla ben bu planda yapabildiğimin en iyisini yapmak zorundayım. Evet. Çünkü sevenlerim evet. var, sevdiklerim var. Ee, her şeyden önce benim ufacık bir gülüşüm için bir sürü bahane yaratan insanlar varken ben kendime bu haksızlığı yapamam. Öyle bir lüksüm yok. Evet. O yüzden eee olup evet yapmam gereken neyse yapacağım. Ağlamak da istiyorsam hayır ağlayacağım da aynı zamanda. Evet. evet. O oh, evet. bu önemli bir şey gerçekten. Evet, evet. Hani ...aman her zaman çok kuvvetli ol... ...her zaman herkese güler yüzlü ol... Ya ...böyle bir şey mümkün değil, hepimiz insanız... Evet. ...ve az önce konuştuğumuz gibi... ...o yaz süreci neyse... ...yani işte deprem olduğunda... ...ya da bir yakınızı kaybettiğiniz belli bir oranda yaşanıyor, zaten yaş yaşanacak... Evet. Hani ...ve bunu da tabii. saklamak yerine... ...bunu da paylaşıp, bunu Aynen. da ifade etmek tabii, önemli... Tabii. ...aynı ben şekilde sağlıklı. hasta yakınları dediniz... ...hasta yakınları için de tabii çalışmalarımız var... ...onlara da çok değer veriyoruz... ...çünkü e, yine çeşitli araştırmalar var ki... Kanser gibi olmasa bile e, hasta yakınları da çok zorlanıyor e, tanı alanının yanında. Bunlar da başka problemlere, evet boyutlar, boyut kazanıyor. Evet, şimdi isterseniz bir ara daha verelim. Ondan sonra bu hasta yakınları ile ilgili kısma, bir de benim çok önem verdiğim bu kanseri, kanserli hastalara umut taciri olan bu konuda sizin yazılarınız var. Orayla da üçüncü bölümü tamamlamış evet, oluruz. Evet. evet, ikinci parçam daha önce bizim bir program konuğumuz oldu Aslı Över. Onun için çalıyorum e, bu parçayı. E, aslında funk, punk ve metali harmanlayarak müzik yapan bir grup Red Hot Chili Peppers biliyorsunuz. <gülüyor> e, 83'ten beri e, bu gruptan Snow. <gülüyor>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 Luz To hear you sing it out, step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on when I lay. Evet. 6 Aralık 2013 saat 13.40 ve bir Önce Sağlık programında Açık Radyo'da e, konuklarımla kanser savaşçılarıyla daha evet. doğrusu e, kanser hastalığının tanı aldıktan sonraki sürecini hastalara olan desteği ne yapmak gerektiğini bunları konuşuyoruz. Önemli bir konu. Yani işin tıbbi boyutu birçok hastanede klinikte karşılanabiliyor ama uh -huh. şimdi bu diğer boyutu e, hakikaten eksik kalıyor. Aile Neler ne yapacağını şaşırıyor. E, vesaire yani yakın hasta yakınları açısından. Hastanın psikolojik sıkıntıları evet. açısından evet. değil mi? Hani bir psikolojik desteği de e, öneriyorsunuz herhalde değil mi? Çok öneriyoruz. E, onu konuşmadık. Çok öneriyor. Evet çok öneriyoruz. Tabi herkes için e, hemen böyle şey değil. İşte anti depresanlar işte aman depresyon olur vesaire. Bir uğraş bulduğu bilir belki hasta. Tabi ama hı. bu arada hani bunların hepsini bir rehber eşliğinde yapmak. Kesinlikle bir dolu hmm. süreci kolaylaştırıyor. El ile bulunabilir ama kendini ifade edeceği, içindeki duyguları dışarı çıkarabileceği herhangi bir yol. Bu psikolojik danışmanlık bunların başında geliyor. Çünkü işte o yolları bulma konusunda ciddi rehberler hmm. bu konuda hmm. uzman olan psikologlar. Ama onun yanında bir hobi edinmek. Hayatta kendini nasıl ifade etmek istiyorsa ki mesela şimdi ben tanı alan bir dolu insanla tabi haliyle tanışıyorum Hı -hı. ve onlarla artık Hı -hı. böyle bir aile olduk. Ben kendi çok şanslı hissediyorum. Ben bir hasta yakınlıydim aslında öyle başladı bile sağlık gazeteciliğinin yanında. E çünkü o kadar e, samimiler, o kadar doğallar ki ve bir kısmı da tabii herkes için böyle olması gerekmiyor ama bir kısmı da bunu bir şans olarak görüyor aslında. Hmm. Tanıyı. Ve bundan sonra hayatın nasıl olumlu yönde değiştiğini anlatıyor ve ben onların her birinin ayrı ayrı ilham alıyorum. Ama bunun hmm. için önemli olan işte o e, kendi kişisel sürecin, kendi kişisel yolculuğunu tamamlayabilmek ya da bu yolculuğun daha bitmediğini görebilmek. Evet, e, evet psikolojik destek çok önemli, alınabilir, hiç çekinilecek bir tarafı yok. Onun yanında kendini ifade etmek için kimisi e, işte bir şeyler yazmaya başlıyor. Ki bizim öyle bir blogumuz da var. Kanser Savaşçıları anlatıyor. <gülüyor> Gördüm evet, evet ben onu. Evet orada da mesela e, yani daha önce eline kalem almamış... Ama şimdi böyle çok güzel cümlelerle bu süreci anlatan ciddi yazarlarımız olmaya başladı. İşte hani yazarak olabilir dolayısıyla. Kendi evet. yani paylaşmak olabilir. duyguları, yani mesela. kendi yaşadığını, bir başkalarının da yaşadığını öğrenmesi evet, hastanın. Bu, bu önemli. Ve o süreçleri evet. nasıl atlattığını öğrenmesi çok, çok önemli. önemli. Hı hı. Şimdi izin verirseniz ben benim de çok önemsediğim bir konu var. Böyle gerçekten bazen gazete haberlerinde falan okuyunca fırlayıp çıkasım gazetelerde gazeteye gidesim geliyor bazen. Hani hakikaten Umut tacirleri Sormayın. var. Bunların haberleri var. Bir takım işte e, hiçbir bilimsel altyapısı olmayan önerilen ilaçlar var. Bunları medyadan da sık sık çok görüyoruz. Bir bir evet. Sizin bu konuda Samut Tayyip Odası'ndan da araştırma ödülü alan bir yazınız var. E, bu Umut Taciri, Gortre evet. ile ilgili. Biraz bunlardan bahsedelim Tabii, bu mi? Bu sayeden çok, önemli evet, bir konu. çok üzerinde durulması gereken bir konu bir kere burada tanı alanları şey yapmak suçlamak bir yol değil hani ne yapıyorsunuz canım sizde ay hani doktorunuz ne verdiyse onu kullanın bunlara nasıl inanıyorsunuz demek bir yol değil çünkü burada, artık o çaresizlik hissettiği tabii için tabii ne olsun ne ne gelse İşte bunu suistimal eden o kadar çok e, ürün hizmet e, sattığını iddia eden insan var ki onlardan bir tanesi bu Gorter'de çok önemli bir örnek bence bu ama sadece bir damlası böyle yüzlerce maalesef evet. e, şey var firma dahi var Gorter şu yüzden önemliydi ben televizyonda izledim aslında işte böyle canlı yayınlarda geçen seneydi geçen seneydi Hı -hı. geçen seneydi televizyonlarda İşte süper kanser her türlü bir kere böyle bir şey yok. Her kansere iyi gelecek tedavi. İşte Alman bilim adamı kliniğinde şu harikalar yaratıyor ölümden döndürüyor. İşte kemoterapi yerine süper tedavi falan bakıyorum nedir diye. Hipotermi tedavisi muhtemelen bilirsiniz. Hani vücudu çok soğutup kendi bağışık sistemiyle o ısısını yükselten falan falan bin yıllık bir tedavi. Onun yanında da bir tane aşı bulmuş. Güya bu adamcağız her türlü kanseri tedavi ettiğini iddia ediyor. Televizyonda bunu canlı yayında 3 kanal ve, birden veriyor. Evet, büyük kanallar. Büyük kanallar yani, şüphesiz. Şimdi bir kere ben sağlık olur. gazetecisiyim. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü az çok biliyorum. Yani e, böyle baktığınızda anlıyorsunuz. Hmm, merhaba burada bir PR, bir halkla ilişkiler firmasıyla çalışılmış. Çok güzel çalışılmış. Önce bir basın bülteni yazılmış ve o sağ, tabii Türkiye'de bir sağlık gazeteciliği Kurumu da olmadığı için o gazetecilere işte kanserle ilgili böyle mükemmel bir tedavi var diye gazetecilere bir basın mülteni gönderilmiş ve onlar yurt dışına davet edilmişler. Aman ne kadar güzel ben de bayılırım. İşte kurum benim e, şeylerimi bütün masraflarımı karşılasın. Ben gideyim dolaşayım geziyim işte Almanya'da en güzel yerlerini göreyim. Bir de kliniğe gideyim. Klinikte de hazır haber beni beklesin. Doktor da orada mucizeler yaratsın. Ben de onu canlı yayında vereyim. Şimdi sistem bu. Çok veya belli. yazayım. Ya da yazayım aynen öyle. Sistem bu çok belli. Ben hemen böyle bir iki tane e, doktor aradım. Yani mümkün müdür böyle bir şey diye. Onlar çıldırmışlar tabii. Sonra bu e, bilim insanının ya yani bilim insanı olduğunu iddia eden kişinin profesör diyor hatta. Profesör diyor. Kendi ülkesinde doktorluğu alınmış bu adam evet. e, ve Mısır'a gitmiş. Yani bundan önce aslında bu e, tezgah Mısır'da kurulmuş. Mısır'da da bayağı bir e, şey yapmış belli ki para kazanmış. Sonra Mısır'da ciddi emniyetten önemli birinin ölmesi ölümüne yol açmış Çünkü adam tedavisini bırakmış gitmiş buna güvenmiş Onun üzerine hakkında arama kararı çıkartılmış Mısırda bu aparta topar Almanya'ya gitmiş Almanya'da bir klinik açmış. Anlaşılan ikinci tezgah içinde Türkiye'yi düşürmüştü. Hatta bu Kadıköy tarafında karşı tarafta bir yerde bir adres veriliyordu. Ben hatırladım. Ya evet, şimdi hı, o da işte bir Türk, hı, bir Türk bir Türkle ortak, ortak bir şeyler yapıyorlardı. İnanır mısınız ben bununla ilgili tabii şey, araştırmalara başlayınca böyle bir iki yerle yani yurt dışında da onunla bu birebir bu adamla uğraşan hani temiz bilim. Yapan bilim insanlarının kurduğu, yaptığı bir takım oluşumlar var. Onlarla bağlantılar, bağlantıya geçtim. Oradan bana böyle kocaman kocaman bilim insanları şey dediler. Tamam sen Türkiye'de böyle bir şey yapıyorsun, çok iyi yapıyorsun ama aman dikkat et bu adamın çok parası var. Hani e, senin çalıştığın kurumları satın alabilecek kadar ya da onlardan tazminat alabilecek kadar evet. güçlü avukatları vardır. Sonra sana dava açar dediler ki e, biz daha önce de bu davalarla zaten e, karşılaşmıştık. Bakalım ne olacak dedi. Bir şöyle araya gireyim unutmayın sözünüzü. Ben bunu duyduğumda bizim tıp dergilerinin tarandığı bir PubMed dediğimiz Hı. site var. Oradan girip hani belli insanların yayınlarına bakabilirsiniz hangi evet. konuda çalışmış diye. Ben bu kişinin yayınlarına bakmak üzere o PubMed'e girmiştim. Hiçbir şey bulamadım Hiçbir şey, Hiçbir şey bulamadım Tabii. Yani, yani bilimsel yayınla yok. Ama YouTube'a baksaydınız mesela mucizeler yarattığında görebilirdiniz. Tabi, tabi. Ee, dediğim gibi Sonra? bu Gorter bir örnek. Evet. Sonra biz bunun arkasına düştük ee, ve şükür ki Türkiye'de öyle bir klinik falan kuramadılar ama bu arada mesela bu canlı yayınları ya da işte gazetelerdeki haberlerini okuyup. Ee, havaalanından benim tanıdığım birebir tanıdığım hı hı. doktorların havaalanından döndürdüğü hastalar vardı hastalar apar topar Almanya'ya gidiyorlardı aman bu yöntemle iyileşeceğiz sağlığımıza kavuşacağız evet, diye işte tam umut taciri aman ne olursunuz ee, Tabii ki alternatif hani alternatif değil tamamlayıcı tedaviler diye bir şey var Çalışmaların devam ettiği bir alan var ama ne olursunuz öncelikle ne kullanacaksınız, ne yapacaksınız doktorunuza güvenin ve doktorunuza sorun. Her konuda yani sadece kanserle ilgili değil çok şeyle ilgili bitkisel diyoruz bakın. Evet ee, o da ayrı bir konu yani aman. sürekli bir takım bitkiler öneriliyor kanserli evet. mücadelelerde. Şey doktorumun ilk söyledi şuydu Burcu şimdi sana artık bir sürü şey önerecekler yılan kanı vesaire şudur <gülüyor> şeklinde evet. ama kesinlikle bunların hiçbirine Ee, inanmayacaksın, güvenmeyeceksin. Her şeyden ufacık bir merhem bile sürerken benim aklım, e, bana danışacaksın. Evet. O yüzden öncelikle e, ne kullanılacaksa, ne yapılacaksa önce doktorlarımıza sormamızda fayda var. Evet, evet. Gerçekten öyle. Yani o kadar önemli konulara temas ettiniz evet. ki hem siz işte uğraşan gazeteci olarak hem siz bu hastalığı yaşayan kişi olarak hakikaten bunun altını çizmek çok iyi oldu. Hastaların ve hasta yakınlarının da. Bazen evet. de hasta yakınları ön yola çıkıyor. Tabii tabii bulurum, düşüyorlar yollara. Ne abiyle. yaparım ne evet, Çok açıklar. Evet programımız o kadar hızlı ilerliyor ki Bitti ben mi? her seferinde daha <gülüyor> bitmedi ama bir altı yedi dakikamız var ee, o dakikalar içerisinde de yine sizin tabi vurgulamak istediğiniz konular olabilir ama onun dışında ben siz kanser savaşçıları olarak <gülüyor> e, neler planlıyorsunuz gelecekteki planlarınız neler biraz da ondan bahsedelim Seve seve e, Belki bir takım çağrılarınız olabilir Çok isteriz. Yani sadece e, tanı alanlar ve işte daha önce tedavi olanlar değil az önce söylediğimiz gibi herkese açığız. Herkes, e, herkesle beraber bu yolda yürümek istiyoruz. Şunu çok iyi, bence öncelikle vurgulamak lazım herhangi bir e, maddi e, destek kabul etmiyoruz. Ve hı hı. henüz e, bu tip ekonomik konularla da ilgilenmek istemiyoruz. Hı hı. Ama mesela e, projelerimizden bir tanesi bir iyilik havuzu oluşturmak. İyilik hı hı. havuzu nasıl? İşte sizin bir arabanız var, ev hanımısınız Ve e, insanlara iyilik yapmak istiyorsunuz. Belki geçmişinizde bir hasta yakınıydınız. E, ve özellikle de kanser hastalarına yardım etmek istiyorsanız, istiyorsunuz. Şunu yapabilirsiniz. E, arabanızla kemoterapiye giden bir hastayı hastanın yolculuğunu sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun için bize başvurursanız biz bir yandan da e, bu tip çeyrelere, hizmetlere ya da desteğe ihtiyaç duyan kanser hastalarını da bu havuzda oluşturup bir, bir araya getirmek istiyoruz. Dolayısıyla sizin yapacağınız iyiliğin Karşında zaten o iyiliğe ihtiyaç duyan bir kanser hastasıyla sizi bir araya getirmeyi planlıyoruz. Muhteşem. Evet, yani bu bir iyilik havuzu herhangi bir cebinizden bir yani... para çıkmayacak. Zamanınız mı var? Kitap mı okumak istiyorsunuz? Evet. Kemoterapi alırken yine bir hastanın yanında ona kitap okuyabilirsiniz. Arabanız var. İşte dediğim gibi böyle bir şey yapabilirsiniz. Kursunuz var. Meditasyon. ...kursunuz var. Belki bir saatinizi... ...hasta yakınlarına ayınmak istersiniz. Muhteşem, Hı -hı. muhteşem. Bunun için bu takım, bir evet, bir Bunun proje. altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Peki burada bir takım gönüllülere ihtiyacınız bir var. Bir takım değil ee, aslında. Çok, çok evet. gönüllülere ihtiyacınız var. Bunun duyurusunu yaptınız mı siteden ya da... ...belki yapacaksınız? Yapacağız. Aslında ilk... Yani hep Bu da ne güzel bir şeymiş. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk kez bu programda duyuruyoruz. <gülüyor> evet, evet, evet. Çok hoş. Evet. E, hakikaten e, dinleyicilere bu önemli konuda e, çağrı yapalım. Evet. E, bu muhteşem de bir evet. duygudur herhalde değil mi? Hı. Yani böyle bir yardımda bulunabilmek. Bir yere götürebilmek ya da eski bir şeyini paylaşabilmek. E, belki hastaların eski dönemden kalma kullandıkları şeyler olabilir. Ne dersiniz? Evet kesinlikle. Burcu? Örneğin mesela benim e, evimde e, peruk vardı. Hiç kullanamadım. Beni rahatsız etti ama e, bu tip şeyleri İlaç olabilir, eldiven olabilir, maske olabilir, e, peruk olabilir. Başka hastaya onu bir başka kansere aynen ihtiyacı olan bir farklı bir hastaya ulaştırılması konusunda destek sağlanabilir. Evet, e, ne kadar hoş bir şeydir birine gidip kitap okumak, değil mi? Değil yani mi? sadece hani kanser hastaları gibi de düşünmemek lazım. Bir yaşlıya. Aslında okuman. kişinin kendisine yani, de çok huzur verici bir durum. Çok, evet. çok, çok. Sadece kendinizi geliştirmek için ve kendi isteklerinizi, taleplerinizi e, hayata geçirmek için yaşarsanız işte o zaman galiba e, gözünüz bir türlü doymuyor. Bu e, biliyorsunuz geze olaylarıyla başlayan süreçte Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail <gülüyor> Korkmaz'ın da 19 yaşındaki gencinde evet. sürekli gidip e, yaşlılara kitap okuduğunu ben duyduğumda. Yani zaten çok üzücü bir olaydı hı hı. ve onu hiç içimden atamadım. Yani nasıl bir çocuktur ki gidip yaşlılara sürekli kitap okuyor imiş onu da böylelikle anmış olalım. Evet, evet bu projeleriniz çok güzel. Belki diğer sizin kanser dansçıları mıydı? Kanserle Onlar, dans. Kanserle dans. Onlarla ortak çalışmalarınız onlarla, da olabilir. Evet yani onlarla ve diğer bu yolda bir şeyler yapmaya çalışan bütün oluşumlarla mutlaka bir şekilde yolumuz kesişecek eminim ve birlikte bir şeyler evet, yapacağız. Şimdi biz şey yapıyoruz işte bu programları yaparken hani işte AIDS olsun, HIV pozitif hasta olsun <gülüyor> e, ya da diğer konuları konuşurken ben kendimi her programda şöyle istiyorum ben bu, bu şeye katılmalıyım. Bile. Evet bekliyoruz. <gülüyor> öyle bir şey ki hangisine katılacağım <gülüyor> yani duygum hepsine birden katılmak yönünde. Ki çok teşekkür ederiz ee, bu programla evet. bence zaten bizim en önemli gönüllülerimizden biri oldunuz. Evet, evet. Her zaman <gülüyor> bunu da buradan duyurmuş olalım. Kanser savaşçıları çok önemli bir eksiği yerine getiriyor. Tamamlıyor. Hakikaten destek vermek gerekiyor size ki sizin hiçbir maddi boyutunuz yok. Bu çok önemli. Evet. Belki Belli sponsorlarla belki Tabi ediliyorsunuz. Tabii tabii var çok evet. değerli sponsorlarımız var ee, ve onların sayesinde evet. hani gönüllülerden şimdilik herhangi bir e, maddi beklenti olmadan işte ne zamanınız varsa var. zamanınızı paylaşın. Evet. Emek işte varsa bildiğin bilginizi paylaşın kitaplarınızı evet. paylaşın evet. istediğimiz evet. aslında sadece bu www.kansersavasclari.org <gülüyor> adresinden evet. ulaşabilirsiniz. Evet. Ama ben bu arada e, sevgili Aslı Ortak maç ve Burcu Bahadır'ı konuk ettim ama Aslı hanımdan e, bir de söz alayım. Hı hı. E, sağlık gazeteciliği konusunda hani sağlık haberlerini medyayı genel anlamda konuşmak üzere belki bir program. Seve seve. Ne e, zaman isterseniz. Sağlık okur yazarlığı gibi <gülüyor> e, olabilir. Ben de. Evet. Çok sevinirim. Tekrar ederim. tekrar teşekkür Biz ediyorum teşekkür katıldığınız teşekkür için. Sağ olun. Burcu Bağdırı çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. böyle içtenlikle paylaştığınız için <gülüyor> destek olmak adına diğer yaşayanlara da. Evet efendim. Bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. Ben size bir Deep Purple'dan seçtiğim bir parçayla veda etmek istiyorum. Konuklarıma tekrar teşekkür ediyorum. Geldikleri için teknik masada Selahattin arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve Deep Purple'dan Child in Time'ı dinliyoruz. Hepinize i ja też